Let's take it on. akşamlar herkese. Bir kriton programında yine birlikteyiz. Bugün böyle çok yüksekiz, çok enerjiyiz. Çünkü pride, çünkü onur haftası. <gülüyor> <gülüyor> çünkü mutluyuz. Ee, gayet coşkuluyuz gerçekten. Ee, biraz bu coşkulu halimizi sizinle paylaşmak için kalabalık bir ekiple bugün buradayız. Ben hemen topu arkadaşlarımı atıp ha, bu arada Derya ben. Ee, kime atayım, kime atayım. Evet, Nehir attım. <gülüyor> Ee, az gibi en son programa geldiğim için. Hayır, sondan <gülüyor> bir önce diyelim, son iki programımız. <gülüyor> Nehir ben, ilk Pride'ın bayram gibiydi. 2007'deki ilk kalabalık Pride'ti. Bugün de böyle o, o coşkuyu anlatmak için geldim biraz. <gülüyor> Hoş geldin. Yeşim ben, ilk Pride'ımızı mı söylüyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Bundan değil, ben bir o? Ben şey yok <gülüyor> ama. geldi yani. Yani ben de bütün Pride'larda yaşadığım şaşkınlıkları anlatabilirim bu programda. Her seferinde ''Aa daha fazla insan geldi.'' dedi. <gülüyor> Dönüyoruz diye sustalım. Pınar ben. Bu kadar. <gülüyor> Hoş geldiniz. Bu Zek. kadar. Zek. <gülüyor> evet. Eda Halkim attım sana topu tamam. <gülüyor> Benim praydim yokmuş. Hadi. <gülüyor> Pınar'ın ilk praydı. Gerçekten bak. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii ki atıyor. Şaşırdım. Ya. <gülüyor> hemen, hemen geldim. Ortaya. Eda ben Kıraycandır. E, <gülüyor> Ece ben de ha, galiba biraz mazi iade edip biraz da bilmiyorum ne yapacağız. <gülüyor> umut mut olacağız. Gazamı geleceğiz. Göreceğiz. Tevriye biliyorsun. Gaza gelmek, gaza gelmek. Gaza derse. <gülüyor> Hep e, ilk hukuk, orta hukuk. Tevriye. Bilgiseden <gülüyor> <de, ilk gülüyor> beri. Tevriye. İkili anlamlılık işte. at Gerdanı bir de ben gerek. <gülüyor> <gülüyor> Her türlü gaza gelinirdi inşallah. Hayırlısı. Alışkanlık yaptı galiba sen de. E, biraz bir küçük. Evet. Şey oldu. Peki o zaman böyle yavaştan e, başlayalım. Biz böyle bir ekip olarak ee, şey, e, bül bülteni çıkarmaya çalışıyorduk bir yandan. İşte bülten için çalışıyorduk <gülüyor> falan. Böyle saate bir baktık, şimdi koşarak radyoya gitmemiz gerekiyor falan koştur koştur geldik. Ya yoğun bir hafta bizim için. Ee, bir kere hani Pride etkinlikleri vesaire, bizim işte atölyelerimiz, işte forum vesaire etkinliklerimiz var lezifem olarak. İşte bir yandan onlarla ilgileniyoruz bir yandan da işte bu Pride'ın karışık hali devletimiz sağ olsun o nedenle sürekli güvenlik vesaire için toplantılar alıyoruz işte yani coşkuluyuz ama tabii ki bu coşkun içerisinde ne yazık ki bir takım endişeler vesaire de var ama biz her şeye rağmen coşkumuzu yitirmemeye çalışıyoruz hemen konuya başlamadan yani biraz sohbete başlamadan şeyi çünkü unutacağız büyük ihtimalle etkinliklerimizden bahsedelim yarın Saat 5'te, e, saat 17'de Cezayir Salonu'nda e, Feminizmin e, o. O. Mi, e, panelimiz var. Cumartesi günü e, saat 1'de Maçka Parkı'nda e, Dildo Atölyesi. Saat yine Ma Üç. Maçka Parkı'nda saat 3'te Flor Kuşağı diye bir atölyemiz var. E, çıkın çıkın gelin. <gülüyor> Biz çok heyecanlıyız. <gülüyor> Çünkü de olarak ilk pridemiz. E, bilmiyorum güzel geçeceğini düşünüyoruz tabii siz katılırsanız, kalabalık olursak sizlerle bir şeyler paylaşırsak çok daha güzel olacak tabii ki de. O yüzden bekliyoruz. Gelin. Ya ben şeyi merak ediyorum. Başlarken şimdi dün bir fray toplantısı yaptı ya Lezbi kendi içinde. Hı -hı. Azıcık onu biraz aktarsanız neler konuşuldu. İyi, çok gizli. <gülüyor> <gülüyor> çok gizli. Size haberi. bir sürü sürpriz, sürpriz hazırladık. hazırladık. <gülüyor> yani mesela, mesela yürümek istemeyen bir kısım var benim gördüğüm. Evet. Böyle bir online sosyal medyada takip ettiğim. Mesela bizler arasında duruyordu onun. Bununla dair konuştunuz mu? Ne olursan ol gel şeklinde bir politikayla sanırım her şeyi yapıp her şeyi yapmama gibi bir karar aldık. Nasıl aldınız? <gülüyor> de o demek. Demek. <gülüyor> i̇şte o yüzden çok gizli. Yani hem, hem du, duran olur hem giden olur. Her şey mümkün olur. Olmayan da bilir. <gülüyor> Yani insanların onun yürüyüşlerine korkarak geliyor olması herhalde zaten ilk defa olmayacak. Hani evet. herkes zaten ya işte televizyona çıkarsam annem görürse, ya patronum görürse işten atarsa, yani herkes yani hepimiz belki ilkinde belki gitmeyip uzaktan izleyip gitmek isteyip belki git, bilmem kaçıncı kez giderken bir sürü korkuyla gittik hani e, işte. Ailemizin öğrenirlerse bize sevgileri, sahibileri azalır mı? Ne bileyim işte öğrenci ise kaşlığımızı keser mi? E, Psikiyatriste götürür mü? Uzak bir Anadolu kasabasındaki akrabalarımın yanına yollar mı? Hani bunlar hep olan şeyler çünkü. Ya da işte işten atılır mesela Vesaire. Hani her, herkes zaten korkarak oraya gelip sonra oraya geldiğinde birbirinin varlığından güç alıp acayip bir enerji dolup işte tam bu ne yalnızım ne yanlışımı hayattaki karşılığını yaşayıp sonra bir sonraki sene 10 kişi getirdiği için yanına <gülüyor> <gülüyor> hani öyle öyle büyümüş bir şey ki hani bu arada bu ıı, onun yürüyüşünün ıı, şeyi enerjisi hani böyle ben hakikaten böyle işte ilkinde yoktum o 40 kişi olanda ama sonra 20 kişi olanda vardım ve şey onun videosu da var böyle lambadan çıkmışız yürüyoruz ama böyle hani şey kuyruğu dik tutmuşuz da aslında belli çok korkuyoruz falan böyle her şeyi aldık mı megafon tamam falan böyle <gülüyor> endişeli sesler ee, ondan sonra böyle 50-100-250-500-1000 diye arttı her sene ve kim bu insanlar nereden geliyorlar nereden duyuyorlar diye şaşırıyorduk ama sonra zaman geliştikçe anladım ki insanlar oraya gelmişler fotolar alıyorlar bayrakları alıyorlar ve hayatlarına onlar da dönüyorlar yani işte daha bir kabullenmiş, daha bir kendini anlatabilir güçle ve hani nesnelerle dönüyorlar. Ve bu nesnelerle şehrin içinde yürüyüşten sonra da dolaşıyor insanlar. Hani bir duyuyorsun ki işte biz Kadıköy'de bir bardaydık arkadaşlarla. Sizin yürüyüşten çıkan insanlar ellerinde bayraklarla slogan atarak bara girdiler filan gibi. Bir sürü şehirde hikayeler dolaşıma giriyor. Onun yürüyüşün enerjisiyle. Hani ama tabi şimdi hem bir sürü... Tehdit almış, e, tehditler almış olmamız, e, işte valiliğin buna karşı aktif bir girişim içinde bulunmaması hani böyle bir belirsizlik ortamı trans onur yürüyüşünde yaşananlar hani insanlar tabii ki hani korkuya yeni bir boyut eklenmiş durumda. Yani bu herhalde hepimiz için geçerli. Yani mesela işte geçen pazarki trans onur yürüyüşünden bahsetmek gerekirse hani oradaydı. Hemen hemen hepimiz oradaydık. Ee, yani yürütmediler. Polis bir yandan böyle enteresan gruplar, faşist gruplar bir yandan önümüzden geçen tipler falan filan. Bir ekibi de tutuklamışlar. Mesela şeyde Taksim'in başından böyle Hacı Hoca tipli diyeceğim artık. Hmm. Yani evet. bir ekibi de tutuklamışlar mesela. Böyle bir yürüyormuş. Yani hani Korku oluşuyor, oluşmuyor değil. Hani kimse şey yap, yani bu, bunu söylemekte de sakınca yok. Hani ürküp korkup yürümek istemeye ne de tabii ki de diyecek hiçbir şey yok. Zaten şöyle bir şey var, kimse kimseyi bir yere çağırmıyor. Hani bir şeyin çağırsını yapmıyor, bir şey zorunu tutmuyor çünkü öyle bir noktada değiliz. İnsanların korkusunu anlayabilecek noktadayız. Ee, ama hani. Herkes kendi adına bir şeyin kararını veriyor ve bir bakıyoruz herkes sokakta. Yani insanlar kendi adına aldıkları kararda sokakta olmayı tercih ediyorlar. O korkuya rağmen, o çekinme haline rağmen sokakta olmayı tercih ediyorlar. Ve Pazar böyleydi. Ee, tercih değil yönelince. <gülüyor> Herkesin yönelimi sokağa, doğru, sokağa doğruydu sokağa yani. yönelmişler. Sokağa yöneldik. Garip bir terminoloji <gülüyor> Sokağa yöneliyoruz. Ya ki tercih neyircim? <gülüyor> Niye bunu şey yapıyorsun? Tabii yani senin bedenin benim kararım. Böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> ben de Yeşim'in girizyanından şeyi hatırladım. Böyle eski Pride'lerde müthiş büyük gözlükler ve yüzler kapalı filan. Yani e, inanılmaz bir şey. Yarı yarıya mesela fotoğraflar zaten basın haber yapmıyordu ama... Hasperkader birileri yaptıysa mesela fotoğraftan tanıdığın, çok sevdiğin arkadaşını bile tanıman imkansız falan <gülüyor> yani öyle kamuflaj olmuş herkes. Ee, onun hani korkus korku tabiri ve tarihi bana o görüntüleri hatırlattı yani çok zordu zaten ana akım basında yer almak ama aldığındaki halimiz de hani böyle hep kendini koru kolla kamuflaje gir falan gibiydi. O. Biraz böyle 2009'dan sonra kırılan bir şey, Gezi'de de iyice böyle artık şey yani hani neyse ne. Heter, heterosu da en önde ben, neyim, dönmeyeyim de, Gezi ile geziyor falan hani. E, biraz öyle bir yükselişe geçti. O, o anlamıyla biraz e, Yeşim'in hatırlatması iyi oldu yani hani bizim var olma kaygımız, korkumuz. Ee, eve lezerden gelen, yani mücadelelerin zaten bir parçası falan Bugün tanımıyoruz korku duygusunu. Korkuyla da mücadele ediyoruz, nefretle de mücadele ediyoruz filan. Hani bunu hatırlamak biraz beni güçlendirdi açıkçası. İyi, i̇yi hissettim. Bu şey, basın deyince sen nehir aklıma basının da bizimle birlikte dönüşüm süreci aklına geldi. Yani bu şey, hem İstanbul hem Ankara'da ilk 1 Mayıs'ta katıldığımızda basında acayip yer almıştı ve eşcinseller de oradaydı falan. Hatta şey insanlar gelirsem eyleme fotoğraflarım medyada inanır diye korkarak sonra Ay, hiçbir yerde çıkmadım hay Allah falan diyorlar ya. O korkunun nedeni o ilk bir Mayıs'larda böyle birkaç arkadaş gerçekten hani aileleri, işyerleri falan tanıyacak şekilde e, işte Hürriyet'in şunun gazetelerinin ana sayfasından girmişti. Bir de e, Türk Ceza Kanunu e, değiştiği dönem, unuttum seneyi de 2000'lerin başında e, 15 kişi meclise gitmiştik. Orada da meclisin kapısında hani biz 15 kişi isek bir 100 kişilik basın bizi bekliyordu ve o da herhalde basın tarihinde en çok gazetede yer aldığımız ve çoğunlukla ilk kapaktan yer aldığımız şeydir. Önce bir, bu bizi görünce böyle aa değişik bir şey diye düşündüler. A hemen işte sen hemen vatandaş. Politoz, gezegen olan. Böyle hani köpek insanı ısırmış gibi düşünün bizi haber yaptılar ama sonra tamam bunlar da işte sokaklarda protesto yapan gruplardan biri deyip bizi de ciddiye almak çok uzun bir süre bizim yürüyüşlerimiz, basın açıklamalarımız... Yani sadece muhalif medyada yer alıyordu. Şimdi ana akımın gündemine girdiğimiz için şimdi tekrar... Şimdi en yakın takip eden Akit. <gülüyor> <gülüyor> en terminolojiye uygulun ve düzgün haberleri takip edebileceğiniz. <gülüyor> Akit seviyor bizi ya. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> ee, şey, e, diyeceğim... E, Onun Haftası Komitesi... E, yani zaten yıl, bütün bir yıl, aylardır, aylarca e, bütün organizasyon, etkinlikler vesaire için çalışan bir komite bir yandan da son iki haftada bildiğim kadarıyla her gün toplantı hmm, yapıp evet. bütün hazırlıkları gözden eş zamanlı birkaç toplantı hatta evet. komisyonlar şeklinde bayağı e, yoğun çalışıyor arkadaşlar arkadaşları buradan kocaman kalpler gönderiyoruz <gülüyor> <gülüyor> e, onunla de programımıza hani birini davet edemedik ama e, telefondan bağlantı <gülüyor> kurabilir evet kurabiliriz e, Çok... Yani programın başında tam konuyla netleşmemişiz. O yüzden ben burada arkadaşlar sizinle bir arkadaşlarınızla bağlantı <gülüyor> kuruyorum. <gülüyor> ne biri mi gelecek? <gülüyor> Yaşın yani konuşsaydık ya, bunu yani. Bana darbeci diyordun, diyordun ya. ya. <gülüyor> <kişinin>. Benim küçük <gülüyor> yalnızlık yapıyorlar <gülüyor> bir <Mayımdan gülüyor> önce ulaşamamıştım. Şey Elif e, konuşabilirim dedi. Telefon bağlantısı yapabiliriz. Hı hı. E öyle bir teknik imkanımız var ya. Yani açarız olur. Var, var var. Canomar gibi <gülüyor> mikrofonlarımız var. Hayır bu zeka testinde sınıfta kaldım. Teşekkürler. Neyse ki sesle isim anlaşıyor. <gülüyor> Nehir'di. <gülüyor> <gülüyor> bu arada isma, de, isim isim der yani. İsim annemiz ya. Nehir ne? bunu söylemek evet. istiyorum ben. <gülüyor> Esaslı Clinton. Brainstorming geçer. Olsun. Nehir'in Nehir'den esinlenip Clinton ismini koyduk programa. Teşekkür ediyoruz Nehir'cim. Gerçi bunu andık daha önce de şimdi Nehir'de gelmişken. Hemen utanmış yayın. Şey <gülüyor> yayın oluyor mu şimdi? Ee, Bağlanıyor mu? Hayır olmuyorsa bir iki slogan okay. patlatılır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Homofobik <gülüyor> devlet. <gülüyor> Yani ondan okey aldım sizden okey aldım şimdi ar ar arıyoruz okey mi okey okay. okay, okay. mi necelerse okey misiniz Elif'in evet. bağlanmasına çok demokratik bir evet buradan yorum yapsınlar komisyondaki arkadaşlar. evet yani sorulsun istiyor musunuz <gülüyor> sorular varsa evet ama bize aslında özellikle şöyle sorular geliyordu hani Elif'in olarak Nerede ne yapacaksınız <gülüyor> e, <gülüyor> yürüyüşte var mısınız ya da yürüyüş olacak mı falan diye aslında çok fazla soru aldık. Her yerdeyiz. <gülüyor> Öyle yani diyelim. Yani. diyelim. <gülüyor> Politik cevapla. Her yerdeyiz ya. Yani. Niye yürüyüşle kısıtlıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> yani net söylende bulunamayan grup. <gülüyor> Yarın panelimize gelin arkadaşlar. Orada açıklayacağız Teşte ne yapacağımız hep evet. şey. <gülüyor> şey. insanları çekiyorsun güzel bu Pınar'ın taktiği bugün radyoya da öyle çekti ee, bizi <gülüyor> <güzel gülüyor> gelin size bir şey açıklayacağım falan diye bir yarıyor. yaramıyor ama yarıyor kalkıp görüyoruz bağlantı teknik bir arıza nedeniyle bağlanamıyoruz şey tamam bir bağlanınca aynen şey yapıyoruz o zaman biz konuşalım. şarkıyla devam edelim Kılıçdın, keseke no'dan. Kılıçdın, gelendi Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir Bütün dünya tekrardan. Şimdi e, az önce bağlantıyı yapamadığımız konuğumuzla e, şimdi teknik arızayı hemen giderip <gülüyor> yayın aldık. E, merhabalar Elif. Aa, merhaba Herkese şimdi Elif komisyondan onur haftası komisyonundan bir arkadaşımız işte az önce bahsettiğimizde uzunca süredir toplantı alan ekipten bir arkadaşımız biraz bize işte mevcut süreci aktarabilir misin Elif şu an mesela hala toplantılar devam ediyor işte ne aşamadasınız neler konuşuluyor yani biraz kısaca bunlardan bahsedebilmem mümkün mü? Tabii ki şöyle bir süreçteyiz. Normalde hafta başladı herkesin yüzünden. Etkinlikler sürüye hatta sarşamba gündeyiz. Bütün güzel etkinlik bitti bile. O yüzden de şimdiden huzur sabırsızlanıyorum ben gelecek için. Biz iki aşamaya böldük. Hani herkesin merak ettiği şey belki biraz da güvenlik mevzusu olduğu için direkt okusumla ilgili aklarım yapayım. Evet, evet. Ee, Bir valide iletçede bulunduk. E, etkinliklerin mekanlarını bildirdik ve bu etkinliklerde olası kestikler için koruma talebeli. Gayri bunu aynı değil. şu benzer şu an tüm etkinliklerimizin sokakları polis tarafından korunuyor. Onun dışında haftası e, olarak özel güvenlik şirketleriyle Etkinliklerimizde de bir özel güvenlik iki tane özel güvenlik koruma yapıyor. Yani hiçbir şey istemiyoruz. Katılımlar nasıl bir peki bir... Elif? Pardon. Katılımlar nasıl? Şu an şu ana kadar olan etkinliklere katılımlar ne durumda? Mesela biraz onlardan bahsedelim Şey gibi o soruyu öyle bir şey ki gösterebilsem keşke. Bazı etkinlikler o kadar basıldığını ki mesela şu an ıı, Şişli Bediye Nazım İlkez Kürtü Merkezi'nde evinin bir mükezi LGBT'lerle ilgili kitabının antmanı oluyor. Arkadaşlar oradan fotoğraf attı ve tıklım tıklım. Onun dışında sabahki tekmişçiliği ıı, paneli de oldukça kalabalık geçmişti diye biliyorum. Ya da öz savunma vardı pazartesinde. Öz savunmaya gelen arkadaşlar atölyenin çok kalabalık olduğunu söylediler. <gülüyor> o zaman katılımla oldukça iyi gidiyor. Yani bunu söyleyebilirim hafta sonundan doğru artıyor ama zaten katılımlar daha çok malimliliği düşünen gelecek insanların daha cuma açık pazar etkinliklerine alakalı. Evet, evet. O zaman etkinlikler, yani her ne kadar insanlar biraz tedirgin olsa da bahsettiğimiz gibi, ama insanlar hı hı hı hı e, etkinliklere hı hı. katılmadan e, geri kalmıyorlar. Ee, bu da sevindirici güzel bir şey bizim için. Hani korkuyoruz ama varlığımızla işte e, heyecanımızla, coşkunumuzla buradayız, demeye de devam ediyoruz bir yandan. Ee, yani Elif'cim teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sizin e, sormak istediğiniz, aktarmak istediğiniz bir şey var mı Elif'e? Komisyonun morali için onlara kalp gönderiyorum. Evet biz sizi çok seviyoruz. Duydun mu Elif? Buradan böyle evet, kalpler. çok Emekleriniz için gerçekten enerjiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli çünkü yaptığınız her şey. ağzınıza sağlık. Teşekkürler deyip kalp yollayıp evet. iyi akşamlar evet, diliyoruz bemen. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Evet Elif ve aktarımı için gerçekten teşekkür ediyoruz. Çünkü e, bizi de aslında e, aydınlattı. Dinleyicilerimizle birlikte. Yani güvenlik konusu herkesin kafasında cidden soru işareti. Büyük bir soru işareti. E, bunun için işte valiliğin ve emniyetin bir şey yapması e, olumlu bir <gülüyor> adım olarak görüyoruz. E, Elif'in sesi de çok enerjik geliyor. Böyle bir e, komisyonun da moralinin yüksek olması, işte katılımların yüksek olması falan. Evet, güzel. evet. Bu şey telefondan e, duyulmuş mudur mikrofonlardan yoksa o Elif'in en azından güvenlikle ilgili verdiği özet bilgi özet bizde tekrarlasak mı ya da radyosunu Geçin. yeni açan dinleyiciler için <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Yani, yani hem özel güvenlik hem de e, emniyetten istenen e, memurlar tarafından her gün e, takip ediliyor. Evet e, güvenlik böyle sağlanıyor. Yani sokak. E, da işte, sokan başında ve sonunda da polis e, oluyormuş işte güvenlik talebine cevaben e, yani olumlu bir cevap alırmış valilikten, valinin yönlendirmesiyle emniyetten buna aktardı Elif kısaca e, katılımların e, gayet iyi olduğundan bahsetti ben kısaca aktarayım e, yani zaten bugün e, Çarşamba hani haftanın ortasındayız etkinlikler hafta sonuna doğru yani bu hepimizin öngörüsü zaten, daha da kalabalıklaşacağını düşünüyoruz. Hem çalışan kitlenin katılımıyla hem de şehir dışından gelecek kitlenin katılımıyla bütün panellerin, atölyelerin daha da şenleneceğini öngörebiliyoruz. Biz devam edelim o zaman. Pride'da neler yapacağız, neler yapıyoruz, neler hissediyoruz? Ben geçmiş Pride'lerimi anladım. Anlattı. Şey Yıl 1900 dokuz yüz. <gülüyor> şey, o yüzden girmişimken <gülüyor> e, onu düşünüyordum. Mesela Transpray'da böyle bir izin alınamadı tamam. ama onun haftasına şu an alınmıyor. Şöyle oldu. Eden, <gülüyor> e, yürüyüşü yasaklamıştı zaten ama basın açıklamasına e, izin Bizim vereceğini var. söyledi polis. Derneğin önün, önünden çıkmasına izin vermedi ama. Evet. Ee, basın açıklaması okunurken de bir anda vazgeçti basını basın sokağın dışına çıkartıp e, dağılın yoksa işte biz dağıtacağız filan anonslar geçmeye başladı. Ee, Kitle de basın açıklaması okumayı ısrarla söylediği için işte polisler biraz iteleyerek biraz... E, ...gaz bir şeyler sıkarak, hafif hafif ama çok ağır olmamak... suretiyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tatlı tatlı. <gülüyor> <Evet>. Tatlı tatlı. <gülüyor> minik minik sıktılar. Çeşitli sokaklara Aha. doğru dağıttı ee... kitleyi. Ama insanlar sokaktan çekilmedi. Basın açıklamasında yarısı okundu. Hemen sonra hızlıca e, metin halinde dolaşıma sokuldu. E, bütün o videolar ve metin aslında okutsalar... E, ...duyulacak olan halden... <gülüyor> ...çok <gülüyor> daha, daha fazla, evet. çok daha uzun saatlerde... O kısmı biraz yeşim takip etmiş. Ama evet. şeyi merak ediyorum. Yani variliğe bir yerlerde t -t variliğe bir şey. bunun izni için gideni de sonuçta. Tabii. E o zaman alınamadı bu. Orada yani basın bu. açıklaması için zaten hak bu. Evet, İzninsiz. Yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş de olur. hak Yasak zaten de. Yani yürüyüş kısmı da hak zaten. Evet. Barışçıl gösteriler için e, izin almaksızın sokağa Hı -hı. çıkıp yürüyebilir, protesto edebilir. İşte basın açıklaması okuyabilir. Halde herkes böyle. Aynen. Ama işte... Çok. Ya Filim. şey için de izin evet. alınmış değil Hı -hı. yalnız hani onur hafta, onur yürüyüşü yani pazar, pazar günü için de, de herhangi bir, bir izin şey alınmış yok. durumda değil şu anda. Hani... Çünkü öyle bir düzlemde değil. Zaten yasakladı yani. yani... ilan da etti bunu kamuoyuna. Aynen. Kenarda şey oluyor bu hani e, çok yasalara, avukatlara bu tip bürokratik ortamlara yakın olmayınca insanlar gazete haberlerinden ne oluyor anlayabilmek pek kolay olmuyor. Yani Hı. haber metinlerinde kullanılan kelimeler Evet. çelişkili olabiliyor falan. Tam ne kastettiği belli olmuyor. Ee, oradaki konuş şey aslında hani e, trafiği vesaire engellemeyeceksin. Yani böyle birkaç şey var. Hani işte miting yapacaksın. Trafiğin durması lazım. Bunun için işte kaç kişilik olduğunu bilmiyorum Sen, hani belirli evet, bir grup hı. insan buraya gelip o izin çünkü ondan sonra kamu hayatında devlet de aktif sorumluluk alıp o trafiği durduruyor bir şey yapıyor hı -hı. vesaire. Ama hani o tip bir şey değilse e, haberdar olmaları yeterli. Haberdar olmaları da direkt senin haber vermen anlamına gelmiyor aslında. Kamusal olarak biliniyor olması da zaten <gülüyor> haberdar. Yani sen zaten <gülüyor> e, evet sen zaten <gülüyor> insanları oraya çağırdığın zaman mesela dolayı olarak haberleri edin, oluyor. Yani medya takip ettiği için medyayı da devlet takip ettiği için haberdar olunuyor. Yani zaten her zaman bilmiyor ki hani onun ürünüşü artık herkes biliyor. Hı hı hı. Hani her Haziran'ın son pazarı İstanbul'da onun ürünüşü olur. Artık sadece İstanbul değil, Türkiye'de pek çok ilde Haziran ayı boyunca onun ürünüşleri olur. Bu ilinden kamusal bir gerçek. Dolayısıyla oradaki mevzu hani izin istendi, verilmedi değil. Zaten izin verilecek bir konu değil. Zaten izin istemedik ki. <gülüyor> yani <gülüyor> <İzin> istemedik ki <gülüyor> <diye> işte gidip <gülüyor> oradan Evet, çıkıyor, izin istemedik ki de oradan yok. yani. Hı. Uzun süre trend topik olan. Ya açılış yapacakları zaman bizden izin alıyorlar mı? Ben işe gidemiyorum sabah <gülüyor> akşam gezmeye gidemiyorum. Peki o zaman mesela yasak koymak ne demek oluyor o şeyde, kontekste? Ee, yani yasakladı e, diye geçiyor ya şimdi. Şimdi tabii hani hmm. güvenlik gerekçesiyle Şöyle bir şey hani yasanın öyle olması uygulamada bir yasaya uymayan bir şeyle karşılaştığında önünde açık olan yasal hukuki yollara başvurduğunda illa sonuç alacağın anlamına da gelmiyor ya. Yani hani cezasızlık diye çok büyük bir şey. Hani demokrasi alanında, insanlık alanında Türkiye'de cezasızlık diye bir tartışma var. Çünkü hani engel yasa olarak olmaması gereken şeyleri hukuki mücadele elde edemiyorsunuz. hani Sürekli yıllarca devam eden bir hukuki mücadelesine giriyorsunuz. Hani bizim sonuçta geçen seneki onun için hem örgütlerin olsun hem bireylerin olsun verdiği suç duyurusu hani işte halk yaşadığımız halk ihlalleriyle ilgili verdiğimiz suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. Aslında orada yazdığımız hani şu oldu bu oldu diye yazdığımız şeyler basına da yansımış şeyler. Hani çok büyük bir araştırma yapılması gerekmiyor. Zaten dava dosyalarına da eklenmiş şeyler. Pek doğru yani gerçekler nedir diye ona baktıkta aslında takipsizlik verilmesi gerekiyor. Hı -hı. Takipsizlik veriliyor. Ben de şimdi avukat olmadığım için daha da de, daha <gülüyor> yani bu kadarı bile fazla bilgi oluyor aslında hani ama işte maalesef hak haklarını elde edemediğinde öğrenmek zorunda kalıyorsun böyle şeyleri. Hani her birinin bir, bir tık ötesinde o zaman şu kadar süre içinde şu mahkemeye başvurusun gibi hukuki Hı -hı. yolları var genelde Hı -hı. de. Ee, hak ihlallerini takip eden örgütler o, o yolları deneye deneye hani bazen iyi haberler duyuyoruz ya hani o yol belli kere zorlanmış oluyor bir tanesinde bir iyi haber çıkabiliyor. Yani işte Çile'nin çıkmış olması olsun. Hani İbrahim Dinçli'nin oh. e, hakkını kazanmış olması olsun. Hani bunlar hep o yıllarca süren hukuki mücadele uğraştıkça evet. olabiliyor. Bu arada Çile'nin çilemin... Evet çıkması gerçekten son dönemde aldığımız en güzel haber hepimiz böyle bir anda gördük ve inanılmaz böyle mutlu olduk hani Bilmiyorum bu ülkede nadir de olsa işte böyle güzel haberler alınabiliyor yani o da gerçekten kadınların ve işte feminist avukatların büyük mücadelesi ve peşini bırakmaması ciddi bir kamuoyu oluşturması yapılan eylemler Yani havaya yapmıyoruz bunları bir yerde bir şekilde bir şeye dokunuyor. Bunları gördükçe zaten iyice güçleniyoruz. İyice hayır ya vazgeçmiyoruz ve inadına sokaklardayız diyoruz. Gerçekten de öyle yani. Evet korkuyoruz ama vazgeçmiyoruz. Biz vazgeçmeyeceğiz. Siz alışacaksınız. Bir yazı <gülüyor> yazdım da son cümlesini böyle bitirdim falan. Ee, yani aslında yaşım güzel özetledi. Hani evet izin alınacak bir mevzu yok ama işte e, enteresan yollardan işte kamu düzenini bozma işte disk oluşturma vesaire gibi saçma sapan faktörlerle önümüze gelip yani... Şimdi bu boyutu biraz biraz hep bayağı can sıkıcı. Yani çok saçma bu pazar yürüyemiyor olmamız, bunun yasaklanması, yasak kelimesinin kullanılması. Ya yani çok komik hani. Ve şöyle bir şey var. Hani dünya basının da şu anda takip ettiği bir konu Türkiye'deki bu faşistlik, yani bu faşizan tutum ve hatta bizimle de iletişime geçen bir takım işte basın kanalları var yurt dışından. Ee, yanılmıyorsam İsveç'te değil mi en son gelen mail İsveç'ten bir basın mensubu. Hani pazar günü mesela biz bu ekiplerin e, bir kısmıyla can, canlı yayın falan evet evet canlı yayın falan istiyorlar bizden. Sürekli haber haberdar olacaklar işte burada olanlardan. Bizle iletişim halinde olacaklar ve hani bize ulaştıkları gibi birçok işte LGBT'yi topla bloğa falan dolaşmışlardır ulaşmışlardır. Yani biz de elimizden geldiğince dış basınına da sesimizi duyurmak istiyoruz. Çünkü bir kamuoyu yaratmamız gerekiyor. Yani az önce bahsettiğimiz o çilemin davasının en azından şu anda olumlu bir şekilde sonuçlanması gibi her yerde her ötekileştirdiğimiz ya da işte olumsuz hak ihlaline vesaire maruz kaldığımız yerde bunu yapmak zorundayız. Ya bu Gerçekten yapmak şey, zorundayız. Mesela yani. uluslararası farkındalık bence bayağı mühim aslında çünkü tırnak içinde bir mahalle baskısı yaratıyor gibi. Evet, evet. evet. evet. Yani birileri diyor ki yani yaptığın hakikilerini, yani yaptığın şeyi ben izliyorum ve bunun farkındayım ve bunu görüyorum. Yani birileri bunu biliyor yani. Evet. Kapalı kapılar ardında olmuyor. Evet. Bunun farkındayız. İşte ne bu ne ne ne nedenden şey? dolayı. <gülüyor> Burada yeni uçak çalko. Ben e, ilk pride'ımı anlatıp gideceğim. <gülüyor> anlat, <gülüyor> anlat, e, anlat. Bülten'i yetiştireceğiz. Mi? Deryan da söylediği gibi e, 11 gibi bülten şey olmuş olacak Zeliş bültenimizin adı. 3. Evet, sayısı. E, yaz trafik kazasında kaybettiğimiz LGBT harekette yıllarını vermiş arkadaşlarımızdan biri Zeliş. E, onun anısına biz de vermiştik bültenin adını. Üçüncüsü çıkacak bu gece. Saat on birde. Fazla beklemiyorduk. Anlatamadım. <gülüyor> Hoşça kalın. Kendi <gülüyor> adına. Niye? Anlam. Hani ya bir şey aydın? oldum ya böyle. Bir... İlk Pride'ın? İlk pradın. Ee, ilk İlk Pride'ın ne zaman? Nereden duyduğunuz mesela? Ee, çok buralara geçiyordum. Koli turizmi diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bildiğin. <gülüyor> Burada yaşamıyordum o sıralar İstanbul'da değildim ama. Gelip gidiyordum filan. Ee, böyle bir yerden büyük bayrak hediye edildi. Utiliyor hmm, musun? İst, Danimarka mıydı? Yani hediye ederken aslında biz istedik. Yani örgütten <gülüyor> örgüte sevgilerle çektirdik. <gülüyor> <gülüyor> müthiş mü mü mü mü mü büyük bir bayrak daha önce olmayan filan. Ee, müthiş bir kalabalık. Herkes bir ucundan tutuyor bayrağı. Bayrak havalanmış altında böyle kadınlar dans ediyorlar, erkekler dans ediyorlar işte. E, öpüşüyorlar yuvarlanıyorlar. Yerler yatıp fotoğraflar çekiliyorlar falan. Böyle bir görsel şölen halindeydi. Ben böyle inanılmaz mutlu olmuştum. Sanki böyle şey bütün yaşadığım ortamlar artık öyle olacakmış. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bambaşka bir varoluş, bambaşka bir doygunluk hissi hayatta day. O zamanlar gençtim ve şey diye düşünüyordum. Herkes kendi kapısının önünü süpürse dünya temiz bir yer olur ya. Örgütlenmeye ne gerek var canım? Ama oradaki kalabalık ve şey halini görüp örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu orada anlayıp hani bu işin mücadelesini veren insanların emeğiyle aslında bir yanıyla ve o e, mücadelenin alıcısı olduğunu ve giderek de çoğalacağını filan hissettiğim ve oradan sonra biraz daha benim için de e, politik kıymetinin arttı diyeyim e, bir şeydi vakitti. Ya ben de o bayrak hikayesini anlatayım madem konuyu <gülüyor> O şey, D Danimarka daki Pride'ın şeyi ee, onlar bizim Pride'e yürüyüşe ziyarete gelmişlerdi ve bayraklarıyla gelmişlerdi. Ee, böyle insanlar toplanmaya başlarken bayrağı açarken birileri gelip hemen ucundan tutup heydo sallayıp yürümeye başladılar ve onlar çok geçirmişler. Şey demişlerdi aa biz Danimarka'da bu bayrak taşıtacak insan bulamıyoruz. Yani, <gülüyor> herkes heyecanla aldı yürüdü gitti. Biz de ondan sonra yani normalde bayraklarıyla geldiler. Bayraklarıyla döneceklerdi. Ama bakın burada ne kadar çok sevildi. Lütfen bırakın lütfen bırakın deyip Hediye ettirmiştik kendimize. <gülüyor> <gülüyor> Harika Bilmiyordum ben bu hikaye. Ama evet bayrağı geçmek şeydi yani. Güzel, istenen ve şey bir şeydi. Dolardı o bayrağın etrafı. <gülüyor> böyle şey. E, böyle ara ara geçerdi. Ara ara da başkalarına verirdik. Hatırlıyorum. Doluyor bayrağı. Ben diye dili geçirsem aldım. Geçmişim acaba. Kendi kendime. <gülüyor> Abi bu arada şeyi söylemedik. E, pankartımızı Misoka kocaman bir pankart ha, evet. astık geçen hafta. Üç gün falan da kaldı değil mi? Üç gün, mi? İki gün mü? İki gün mü? Gün, üçüncü günün sabahında tatlı zabıtalar gelip kaldırmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Olsun iki günde olsa kaldı Bizim projemiz de orada. Seyrediniz. Ama bu bizim... Kişisel, <gülüyor> kişisel pankart. pankart. Benim kişisel pankartım. <gülüyor> niye kaldırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi o ya. Neyse bunu dinleyiciler anlamamış Anlamadım. olabilir. Ha, bence Anlamadım. ifşa etmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı olabilir çünkü. Ee, kocaman bir pankart astık. Mis sokağa. E, Orlando'dan sonra zaten ne yapalım ne yapalım bir şey yapalım falan dedik. E, sosyal medyada da bayağı dolaştı zaten. Fotoğraf, video vesaire. Evet bilmiyorum çok heyecanlandık ya hazırlarken ayrı heyecanlandık e, çok kalabalık bir ekip olarak zaten pankart hazırladık baya büyük bir pankart çünkü e, onu asarken falan da böyle o, o ritüel yavaş yavaş yukarı çıkması bir de böyle biz sokakta bir anda insanlar alkışlamaya falan başladı bütün böyle herkes yanımıza geldi inanmıyorum çok iyi işte biz de bir şey yapalım diyorduk işte çok seviyoruz Ezgi falan diye çok tatlıydı çok güzeldi zaten şey yaptık sonra e, gittik pankartın tam dibinde bir yere oturduk Yaklaşık dört saat pankarta bakarak içti. <gülüyor> Asla ayrılamadık orada. Çok duygusaldık hepimiz. Bebeğimize bakar gibi zaten içimiz acıdı yani onu orada görmeyince. Nasıl yani? Bari nereye gitti onu söyleyin. <gülüyor> Saklayacaktık biz onu diye. Neyse daha nice pankartları diyoruz. Daha çok eylem yapar Lezbifem. Daha çok çıkar sokaklara korkun bizden. <gülüyor> Ha, o zaman bir şarkı girelim. Bir soluklanalım. Burası çok sıcak. Biz eriyoruz burada. Bir şarkıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Klito, olan. Buradayız. Geldik. Ay. Gittikçe azalıyoruz. Gittikçe eriyoruz çünkü. Evet. <gülüyor> Yani niye Sıcakta radyonun programların tatile girdiğini şu anda anlıyor. Meğer sıcak yüzünden giriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> klima olsa var. girmezler. Şimdi <gülüyor> klima taktırsak bütün programlar devam eder. <gülüyor> Asla da çıkmayız <gülüyor> buradan. İşte kapı falan açtık, pencereyi açıyoruz falan. Yok yani gerçekten. Diren arada şey getiriyor bize, damacanayla soğuk su. <gülüyor> Döndürün. <gülüyor> bu arada hakikaten bu e, sondan bir önceki programımız haftaya son programımızı yapacağız PRIDE değerlendirmesi diye. Sonra artık tatile girelim. <gülüyor> Çok belki, belki küçük sürprizler yaparız arada. Evet. Öyle e olmaz. Yine sizlerle birlikte olabiliriz. Ama hani e Biraz tatil. Evet. Radyodaki son iki programımız diye kurguladık. Öyle Eylül'de yine bakarız geliriz herhalde döneriz buraları yine. Evet. Evet. Aynen. Sevgilim. Çünkü şey de oluyor ya, bu sıcaklık falan, e, gelmek, toplaşmak falan filan. Şimdi pride coşkusuyla böyle biraz herkes gaz, geliyoruz ediyoruz da. Evet, güzel kalabalık oldu. Tahmin etmemiştim böyle Yani bir bu kadar evet. aslında Çünkü... şey de var, getiremedim onları böyle. Dedim mi bülten için çalışıyoruz i̇şte falan. İşte o var, etkinliklerde olanlar var falan aynen, filan. Aynen. Hani, ya aslında lokasyonlar herkes birbirine şu an çok evet. yakın. Ama bir araya getirmesi <gülüyor> çok zor oluyor yani. <gülüyor> Yeşim bugün şeydi işte dün dedik. İşte dün şey diyor gelemeyeceğim falan herhalde radyoya işte ha peki falan bugün yanlış ver geleceğim. Oley falan. <gülüyor> böyle <gülüyor> insanlar iyi. hani geliyor gelmiyor çok kritik böyle hani aradı. O yüzden herkese tek tek böyle mesaj atıp geliyorsun değil mi gelmiyor musun falan <gülüyor> dökmek <gülüyor> gerekiyor. Evet. Biz demirbaşı olarak evet. <gülüyor> genelde buradayız. Ben o yüzden kimseyi de aramam hep de hani şey, dürtmedim. Hani ne bileyim, kimsenin gerçekten sorumlulukları oluyor etkinliklerde. Kim katılmak istiyor hani neticede <gülüyor> çok da zorlamak evet, istemedim kimseyi. Ama güzel oldu. Ya şimdi özellikle bu da oldu. Evet. Kalabalık oldukça mutlu oluyoruz. Ya şey için de ben e, yapacağımız etkinlikler için de açıkçası biraz şeyim ya heyecanlı. Bu cumartesi günkü zaten atölyenin moderatörlerinden biri benim. Pınar'la birlikte yapacağız. Ya ben çok şeyim böyle aslında hani heyecanlıyım. Özellikle mesela bu mesela bu minvalde işte flor kuşağı diyoruz da aslında bir parça şeye benzer bir atölye yapacağız. İşte cinsel katölyesinin biraz devamı tarzında bir şey olacak. Ve cinsel katölyesini birçok yerde yaptık aslında bugüne kadar. İşte bizim kendi içimizde tutun da dışarıya açık etkinlikler şeklinde Ankara'da feminist forumda burada kaosun etkinliklerinde birçok yerde yaptık bu Morfes. atölyeyi. Morfest. de aynen keza. Ama bu Pride'de yapıyor olmamız beni başka türlü heyecanlandırıyor. Çünkü hani mesela e, Pride haftasının işte etkinliklerine yıllardır katılıyoruz bir şekilde. Ama hani az önce nehir şey dedi işte örgütlü olmak vesaire. Şimdi böyle bir e, topluluğun içerisinde örgütlenerek e, Pride'in içerisinde var olmak bana garip bir heyecan veriyor. Farklı bir yerden bir heyecan veriyor. Ee, daha görünür san... hissediyorum ben de kendimi. Bu Pride. Galiba biraz evet. biraz oradan da evet. Interesan. Yani <gülüyor> daha önce de varım da yani hani görünür değildim sanki. De Ama şey bak bu 10. düşün. Yani <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan bir loptada <gülüyor> olmaya başladım ya. <gülüyor> Ama <Daha> kadar önce bunları da gördük. <gülüyor> Senin için zaten biz kurduk Sağ olasın. Eda abi böyle programlar yaşıyor bir şey bildirim aldık. Arkadaşlar olmuyor yani. 10. prazında artık yani. <gülüyor> Geçerle yetiştirmemiz şey, yetiştirmememiz şeyden de hani 9, 10 daha böyle Ali İngilli. <gülüyor> Bu arada bayağı resmin de binci yılını doldurmak üzereyiz. Evet. Aslında da heyecanı var bizde. Ay, i̇şte bir parti patlatırız. Patlatacağız ben. zaten yakında diye umuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya şey aslında biraz geç organize olduk. Aslında biz e, Pride haftası içerisinde e, lezif ema et bir parti yapalım dedik. Bunu daha önce organize edemediğimiz için programa sonradan koy, ya, koyamadık. E, Program alternatif bir parti de yapmak istemedik. Çünkü cuma cumartesi falan partiler var. Hani onların alternatifi gibi bir parti yapmayı hani uygun görmedik açıkçası. Ama şeyden sonra, Pride'den sonra açıkçası bir ıı, ikinci partimizi yapmak istiyoruz. Ee, hem birinci yılımızı kutlamak adına hem de e, yaz geldi, yazı kutlamak hmm. adına güzel bir e, parti olabilir. Şey, Rezbife'nin çıkışını da hani, bilmeyenler varsa hatırlatmak iyi olabilir. Ee, geçen seneki ee, Onun yürüyüşüne yapılan polis saldırısını protesto etmek için bir e, lezzetliyen bir feminist yürüyüş organize edilmişti Kadıköy'de. Ee, o yürüyüşün kılcımıyla hani sonra bir piknik yok bir film gösterimi falan derken bir baktık örgütlenmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Plansız bir şeydi yani. Yanlışlıkla örgütler. <gülüyor> <gülüyor> Örgütlenme hikaye Yani çöberimiz yoktu. Tamam, evet, örgütlenmişiz <gülüyor> lan! Topla, topla tamam. İşte bizim hikayemiz de böyle. Batik güzel. Değişik. Değişik. <gülüyor> <İşte gülüyor> yanlışlıkla bir yıldır varız. Bir yıldır da. Ama yani sen de hatırlıyor musun? Bu tarz, yani ne kadar örgütlenmeye çalıştığınızı. Daha, daha önceden. Tabi. Tabi tabi. Yani birkaç girişimler de oldu aslında önce. Yani oldu. hani Türkiye'de tarih baktığımızda bir Bilitis'in kızları kız kardeşi. Ay, karıştırır mısın? Evet. Sapun'un kız, kızları. Kız. Bilitis'in kız kardeşleri. Mesela hani böyle kurulmuş ve sonra devam etmiş iki hani ezben kadın örgütlenmesi var. Onun dışında böyle ara ara işte da ya da başka örgütlerde de oluyordu, kadın toplantıları yapıp hani onlardan bir yerlere gitmek gibi e, girişimler de oldu. Hani onlar pek bir örgütlenmeye dönüşmedi ama şeye kesin... İlle çıkmıştı mı sana? Ha, İlet. İlet. Evet. O da şey, a, Onur Haftası'nın Komikadan içinde çıkmıştım. biz kendi e, hani sadece natrans yani erkeklere kapalı etkinlikler yapacağız diye oluşan bir grup Ceyizler bir şeydi Aynı aslında. mantık. Hı -hı. Ya o da sonra hani devam etmedi. O devam etmeler de insanı biraz ürkütüyor aslında. Şimdi bir şeye başlasak ya o da devam etmezse diye. He, motivasyon <gülüyor> Bizimki iyi o yüzden. Böyle, <gülüyor> bakalım hani verdiler. Zaten şey oradaymış yani. <gülüyor> anahtar orada. Rastge, rahat olun. Rahat Aile bir çıkalım yola. Belki örgütleniriz. Belki örgütlenmeyiz. Rahatsız ya. Bakılır ya. <gülüyor> Mescidimiz genel. <gülüyor> Şeyin altını kesin çizmek lazım. Bu natras erkeklere kapalı alanlar yani illa böyle periyodik ve düzenli olmasa da ara ara yapılıyor olması bazen örgütlerin içinde bazen onur haftasının içinde yapılıyor olması kesinlikle şey kadınların harekete aktif katılımın önünü açıyor. Evet, yani evet. etkinliklere baktığında ya da işte yürüyüşe yani pek çok kadın olsa bile kadınların gelip bu, burada kendilerini ev sahibi gibi hissedip ha ben de bir şey yapabilirim, ben de bir şey üretebilirim, ben de bir söz söyleyebilirim mi hissetmesi için trans erkekleri kapalı alanlar olması gerekiyor. Yani benimle alan çok önemli çok hmm. bir şey. Biz, hani, biz hayatımızda erkekleri istemiyoruz gibi bir şey bu kesinlikle değil. Yani. Ama bazı alanlarda o güçlenme, korunaklı bir yer olması gerekiyor. O ha. zaman yani yıllar önce bir erkek arkadaşın sözü bu ki hani bunu niye bir erkek fark etti, ben niye fark etmedim ya da başka bir kadın niye fark etmedi diye de düşünebiliriz. Şöyle demişti ve hakikaten öyle. Lambdanın kapısından bir erkek girdi ya hani girdi çay içti muhabbet etti çıktı bir, bir ara sıra gelip bir etkinliğe katıldı. Bunu yaptığı an kendini lambdalı gibi hissediyor. Bu harekete katılmış ve bir şey yapıyor gibi hissediyor. Ama lambdada olan bir kadın tuvalet temizlesin, basın açıklaması yazsın, elem organize etsin, onu yapsın bunu yapsın. Hani bir şeyleri koordinetsin filan aradan aylar geçsin ondan sonra kendini lambdalı hissediyor diye bir şey diyordu. Yani to kadınlar toplumsal yani şu an eee kelime seçimlerimin daha iyisini yapamıyorum. Eee genellemeci olacak ama kadınlar toplumsal yaşamın binlerce yıldır dışına itildiği için içine girmek o kadar kolay olmuyor. O trans erkeklere kapalı alanlar orada bir katalizör görevi görüyor. Yani yüzden bence çok önemliler. Evet. Ya bunu böyle farklı bir yerden okumaya çalışan eee bir kitle de var ne yazık ki. Yani bununla ilgili biz eleştiri de alıyoruz. Zaten bunu eleştirirsin biz yani öz kendi içimize de çok fazla veriyoruz. Hani Bu bu böyle bir kural ve bitti gitti falan tarzında bir şey değil. Yani Rezif söyledi söylediği her şey kendi içerisinde defalarca dönüp tartışılan ve dönüşmeye de çok açık şeyler. Ama Yeşim çok e, güzel özetledi aslında hani neden na trans erkeklere kapalı dediğimiz ki çünkü etkinli iki etkinliğimizde pratik etkinliğimizde o şekilde na trans erkeklere kapalı Ha olmaya da bilirdi ama bu şu anda Les benimsediği bir ilke. Şu anda böyle olmak istiyor, böyle yapmak istiyoruz ve böyle devam etmek istiyoruz en azından şimdilik. Buna da e, Yeşim'in anlattığı bir yerden yaklaşarak e, gayet anlaşılır yani insanların kolayca anlayabileceğini düşünüyoruz. Yani bunun üzerinde de çok fazla konuşmaya gerek yok aslında. Ben e, hareketteki ilk trans erkekleri kapalı etkinlikle ilgili anlatsam ayıp olur mu? Hayır neden? Seviniriz <gülüyor> şey hatta. Ya emindi ya 2002 Ekim'in 3 e, ve şeydi o dönemler Bağran Karagüsta bullar vardı. Hani 6 ayda bir e, hareketteki insanlar Ankara'da ve İstanbul'da bir araya geliyordu. İstanbul'daki e, İstanbul'dakinde e, şey kadın toplantısı koyacağız. E, erkeklere kapalı. Hani o zamanlar hani böyle bu ayrımlar çok daha detaylı tartışılmış, hani şimdiki non trans erkeklere kapalı gibi bir şey yok. İşte erkeklere kapalı. Evet. Ee, ve e, hani organizasyondaki diğer arkadaşların da hani bunda bir itirazı yok yani. Onlar da şey, e, hani feminist bakış açısıyla böyle düşünüyorlar. Ha böyle bir toplantı tabii ki kadın artmak yapabilir diye düşünüyorlar. Ama etkinliği bir yere koymaya çalışırken e, şey, atıyorum hangi gündür, atıyorum cuma akşam parti varsa cumartesi sabah koydular. Ben e, şey dediler sonra, daha nasıl dediler, cumartesi akşam parti var. Hani erken kalkmaz kimse gelmez bu etkinliğe dediler. Ben <gülüyor> de yani kadınlar partiye gelmesin mi? <gülüyor> yani kadın etkinliği olacaksa prime time'da olacak falan. Bu da hani böyle çok büyük bir tartışma çıkarmayan Sadece fark etmediler yani ben söyleyene kadar. Hani kendi gitmeyecekleri bir etkinlik. Pekala da parti ertesi sabah olabilir gibi düşünürler. <gülüyor> ne, sonra evet tabii tabii falan dediler. Hani mantıklı bir saate konuldu falan ve o hani şimdiki gibi değil de o zamanki bu tip organizasyonlar tek bir mekanda olurdu. Hani şu an İstanbul'un dört bir yanında eş zamanlı bir sürü pride etkinliği var ve hepsi dolu dolu, dolu geçiyor. Ama o zaman yani günde 3 etkinlik varsa herkes oraya gidiyor yani. 50 kişi takip ediyorsa 50 kişi onları takip ediyor. Dolayısıyla kadın toplantısı olacağı an mekanda bir öncekinden çıkmış bir sürü erkek arkadaş var. Her biri teker teker bana gelip, ben de kadınıma yol gelemez miyim bu toplantıya dedi. Böyle fesuban Allah. Çok e, olduklarını düşünüyor. Hani böyle hani bir espri olmaktan çıktı benim için galiba bir, yani bir toplumsal refleks olarak gördüm. Değerlendirme toplantısı bunu söyledim. Arkadaşlar yani elli kişi falan gelip bana aynı espri yaptı erkekler. Ben bunu Erkeklikle ilgili bir toplumsal refleks olabileceğini düşünüyorum dedim. Böyle aa yaşım alartıyorsun falan denmişti. <gülüyor> yani o toplumsal refleksin entelektüelize edilmiş haliyle biz şu an e, şey yapıyoruz, çatışıyoruz Aynen. bence. Aynen. Form değiştirerek... Devam ay ediyor. Ayağında devam ediyor yani. <gülüyor> o zaman mücadeleye devam mı diyoruz. <gülüyor> Yani. Örgütlerini veririz. Ha? Çok, çok. <gülüyor> bir ara örgütle... bunu da şaparız. Şey <gülüyor> bir ara bunun bir yaparız ya. Yaparız Sık. ya. Neyin ya Leysif <gülüyor> bence güzel şeyler yapıyor ya. Hani e, özellikle son dönemde de hani bu üzerimizdeki baskılar işte devletin bu faşizan tutumu vesaire. Hani biraz e, sokağa da inme taraftarı olan bir ekibiz. Böyle minik minik eylemlerin aslında çok çok önemli olduğunu ve ciddi kamuoyu yaratabileceğini düşünen bir ekibiz. Ve bu yönde de zaten bir şeyler üretip yapmaya çalışıyoruz sürekli. Ee, bizim de kendi politikamız, kendi çerçevemizin olması da gayet normal. Biz böyle örgütleniyoruz, böyle örgütlenmek istiyoruz. Kendimize bu şekilde alan yaratmak istiyoruz. Ee, zaten öyle de yapıyoruz yani. Herhangi bir şekilde tavizle vermiyoruz. Ee, o yüzden arkadaşlar na trans <gülüyor> erkeklere kapalı olan etkinliklerimize buyurunuz geliniz kalabalık bir şekilde güzel bir şekilde panelimizi ve atölyemizi gerçekleştirelim diyoruz. Yavaştan toparlayalım çünkü hakikaten yetiştirmemiz gereken bir bültenimiz var. Ayrıca sıcak da artık bizi yavaş yavaş bayağı burada rahatsız etmeye başladı. Ee, Yarın da yorgun olmayalım. Şimdi panelimiz olduğu için ya, <gülüyor> kafayı yemiş <var> <gülüyor> 25 değil, kere söylüyor. Sö <gülüyor> pane Yarın panelimiz var. Söylülmüş Şu Şumartesi atölyemiz. Ya şeyi de söyleyelim bu arada. E, ya ne kadar çok şey yapıyoruz aslında. Kadıköy'de e, yani tarihi tam belli değil ama e, bu Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği kadınlara ve işte LGBT'yi gruplara tanıdığı bir hak e, ayrıcalık, bir etkinlik, neyse adı işte. <gülüyor> Öyle bir şey var. E, modada stand açılıyor. İşte burası için e, başvuruda bulunmuştuk. E, i̇şte bir, bir hafta ya da bir sonraki hafta büyük ihtimalle açarız. E, standımız olacak. Cuma, Cumartesi, Pazar. Zaten bunu sosyal medyadan duyurusunu yapacağız. Hatta sosyal medyadan zaten şeyi paylaştık. Mesela bir Atölye yaptık, çanta falan boyadık böyle işte bayağı keyifli eğlenceli bir atölyeydi. Orada hazırladığımız çantaları satacağız işte orada. Bir takım mesajlar gelmişti bunları nerede satacaksınız işte nasıl ulaşabiliriz falan filan diye işte orada olacağız çantalarımızla birlikte. Aslında amacımız tabii ki de biraz görünürlüğü artırmak işte. Oradaki, e, yani oranın biraz profili şey olacak işte, kendi elemeğini satan işte kadınlar ve işte iki üç tane masada işte böyle STK'lara, derneklere, topluluklara ayrılmış. E, amaç zaten bu grupları işte bu kadınlarla bu grupları kaynaştırmak, işte oradaki halkla bu grupları kaynaştırmak falan filan. Biraz aslında o, o insanlara, hey biz de buradayız işte lezbiyenler, biseksüeller, translar vardır demek için biraz da gidiyoruz. O yüzden bekleriz standımıza da dediğim gibi bunun duyurusunu sosyal medya hesaplarımızdan yapacağız. Orada da görüşmek dileğiyle diyoruz. O zaman yavaştan toparlayalım. Ha, şeyi de aktarayım. Pazar günü içinde biz tüm gün durumu anbean an aslında Twitter ve Facebook'taki hesaplarımızdan aktaracağız. Kendi içimizde gönüllü muhabir arkadaşlarımız var. Ee, onlar bayağı tüm gün e, paylaşımda bulunacaklar. Hani pazar gününü işte yürüyüşe dahil olamayan ya da yürüyüşe dahil olup da işte birçok yere yayılacağız çünkü. Ee, takip etmek isterseniz, son durumdan haberdar olmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızı da e, bayağı güncel olacak yani o gün takip edebilirsiniz diyorum. Ve sözü arkadaşlarım atıyorum çok konuştum şimdi. <gülüyor> son sözleri alalım. Yok sonuçsuz. Gürek sankilin salacak la. Ya sıcak demişken ben yanlış mı hatırlıyorum? Benim ilk yürüdüğüm parkta 3'te mi toplanılıyordu? Böyle bir şeydi ya. Çok sıcak oldu çünkü. Yani e, inanılmaz sıcak olduğunu hatırlıyorum. Ben zaten bir pankartın arkasında saklanmışım böyle. <gülüyor> Gazete çıkacak <gülüyor> mı korkusuyla böyle. Kafamda bir şapka ama öldüğümü hatırlıyorum yani. O aşağıya inene kadar ve bitene kadar kafama güneş geçmişti. Böyle ilk Friday'nın benim böyle böyle. Öyle. görüşürüz inşallah. Hepinizle diyor. evet İyi, İyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> Herkes ölmüş <gülüyor> burada. <gülüyor> Tam zamanında bitiriyormuşum program. <gülüyor> Oldu. Teşekkür ediyorum arkadaşlarımı da. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimizde görüşmek üzere diyoruz Hepinizi kocaman öpüyoruz. Kliçon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 Canım nasıl isterse gezer eğlenirim. Her günüm mutlu benim. Kim ne derse desin. Canım nasıl isterse gezer eğlenirim. Na-na-ne, sa